Açık gazete. Evet Açık Radyo 94.9 ve aynı zamanda da Açık Radyo.com'dan yayın yapan Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Son çeyreğine girdik ve biraz süremizi de taştıktan sonra Fred Halliday öldü. Dünyanın önemli siyasi analistlerinden, uluslararası ilişkiler dalında çok sayıda eseri olan ve aynı zamanda da hem Orta Doğu üzerinde hem de bir siyasi entelektüel olarak dünyanın bütün meseleleri üzerinde kafa patlatmış son derece önemli bir düşünürdü. Fred Halliday 1946 doğumluydu kanserden. Barcelona'da öldü ve biz de Umut Özkırımlı ile İsveç'ten temas kurduk. Onun öğrencilerinden. Günaydın Umut. Günaydın. Günaydın. Başın sağ olsun. Sağ olasın. Hepimiz teşekkürler. Için. Evet biraz bize, ben de 20'den fazla kitabı vardı. Ben itiraf edeyim ki sadece makalelerinin bir bölümünü okumuştum. Fakat çok etkileyici, önemli bir düşünür olduğu kanısındayım ben de. Bize biraz Fred Halliday'ı anlatır mısın lütfen? Valla Fred'i tabii birkaç şekilde anlatmak lazım galiba. Yani Çünkü sen de tanıtırken söyledin, bir taraftan bir ciddi bir hocalık kariyeri vardı. Ve e, yani ölümünden sonra birkaç gündür yaşadıklarımız dünyanın her tarafından yazan öğrencileri falan yani bayağı büyük bir acı yarattı gerçekten. Çünkü pek çok insanın e, yani şu anda yetiştirdiği insanlar e, dünyanın bir sürü önemli kurumunda e, hocalık yapıyorlar ya da siyasetçiler falan çok enteresandı. Bir taraftan entelektüel bir yönü vardı dediğin gibi kamusal entelektüel yönü bir taraftan da akademik katkıları. Ee, ya Fred İrlanda'da doğmuş ee, ve 1960'larda Alice Soas'da School of Oriental Studies'de ve e, o, o çevrelerde özellikle Bernard Lewis'in öğrencisi olarak aslında e, yetişiyor ve e, Marksist tarihçilerden Bill Warren'ın öğrencisi tezlerini de zaten onlarla birlikte yazıyor. Ama 60'lardan itibaren yani genç bir öğrenci bile özellikle İngiltere'deki yeni soldan etkilenerek Fred hep siyasetin içinde olmuş. Ee, i̇nanılmaz bir dil öğrenme merakı vardı Zaten e, dokuz dil biliyordu ee, Hatta anlatır Hep anlattığı anekdotlardan bir tanesi e, Günün birinde İran'a gitmek istiyor Ve İran'a gidecek parası yok Öğrenci olduğu için trenle gidiyor Bütün Türkiye'yi baştan sona geçiyor evet. Hep anlattığı şeylerden bir tanesi Trende Türkçeyi nasıl öğrendi Ve Kayseri'li bir aileden Yediği pastırmaydı Hep bu hikayeyi anlatırdı ee, daha sonra işte Fred e, Yemen üzerine ilk kitabını yazıyor. Bu doktora tezi aynı zamanda. Arabia Without Sultans. E, Sultanların olmadığı bir Arap, Arabistan gibi bir şey. Ya belki çevirebiliriz. E, genellikle de uzunca bir süre yani ilk dönem e, üretimleri hep Ortadoğu üzerine. Daha çok e, İran, Yemen e, ve Körfez ülkeleri üzerine yazıp çiziyor. E, fakat e, 80'lerden itibaren LSE'ye girdiğinde yani London School of Economics'te hocalık yapmaya başladıktan sonra Fred'in e, pek çok alanda üretim vermeye başladığını görüyoruz. Özellikle Uluslararası ilişkiler Teorisi alanında, Soğuk Savaş Tarihi alanında yazdığı kitaplar bugün hala klasik. E, hatta 89'dan önce yayınlanan Uluslararası İlişkileri Yeniden Düşünmek kitabında Sovyetler Birliği'nin çökeceğini öngören çok az sayıda insandan bir tanesi. Evet, evet. İran devriminin de çok önceden e, geleceğini evet. de yön görenlerden biriydi galiba. Evet, aynen öyle. Tek şey, e, ne şekilde bir devrim olacağını çok kestirememişti. Çünkü Hümeyni faktörünü dikkate kat, almıyor. Evet. E, o yüzden hatta şey ama yine de devrimi önceden yazan çok az sayıda insandan bir tanesi. Bu tabii Fred'in başını epey bir... E, ağrıttı da çünkü e, tabi yazdıklarından sonra devrimden sonra İran'a girmesi yasaklandı Fred'in hatta e, İran'da onunla konuşan eski öğrencilerin falan başına da ciddi şeyler gelmeye başladı ve Fred bir süre gerçekten İran'daki bütün dostlarıyla ilişkisini kesti özellikle onlara bir zarar gelmesin diye e, zaten Fred'in kuramsal olarak en büyük katkılarından bir tanesi de buna değinmek gerekiyor çünkü ondan önce böyle bir şey yoktu uluslararası ilişkiler ve devrimler üzerine ve ee, ilk e, dünyada ders vermeye başlayan kişi Fred. Ve yıllar sonra bu bundan çıka, çıkarak yazdığı kitabı da, yani devrimler ve uluslararası ilişkiler kitabı da bu alandaki ilk ve tek kitap. Ee, yani devrim tarihini, e, önce Marksist ama daha sonra daha genel bir çerçeveden incelediği bir kitap bu. Ve uluslararası ilişkiler alanına devrimlerin çalışılmasını bir şekilde katan kişilerden bir tanesi. Ee, ondan sonra da yazmaya devam etti Fred yani hiç durmadı şu anda yani onu kaybettiğimiz dönemde bile 3-4 tane kitap üzerinde çalışıyordu. Ee, işte özellikle şey e, yani İslam üzerine tabii çok yazmaya başladı ister istemez konjonktürün onu itmesiyle çünkü e, ortalıkta çok kötü ve insanların yani sadece ön yargıları besleyen her iki taraftan da bir sürü kitap olduğunu düşünüyordu o yüzden... Ee, İslam ve Çatışma Mit'i diye bir kitabı çıktı 90'ların sonunda ki e, bu kitapta özellikle Huntington'u hedef aldı. Evet. Ee, Huntington, ve Fukuyama, evet. Huntington ve Fukuyama ile televizyon e, tartışmalarına çıktı hatta. Evet. E, çünkü Fred'in bir özelliği de oydu yani sözünü pek sakınmayan <gülüyor> oldukça agresif e, bir insan olmasıydı. O yüzden de hiç çekinmezdi polemikten. Yani Edward Said de bile çok sevmesine rağmen polemiğe girdiğini hatırlıyorum ben. Evet yani entelektüel bir hem sorumluluk hem de etik olarak moral cesareti filan da oldukça yüksek insanlarından biri dünyanın yani. Evet yani hiç, hiç çekinmedi bunların bir parçası olmaktan. Yanıldı da ama e, e, ben e, bizim öğrendi, az sayıda öğrencisinin elinde bir şey var. E, Fred'in 60-70 tane Barcelona'daki son yıllarında yazdığı aforizmalar var. Bunlar ben ölmeden kesinlikle yayınlanmayacak diye bize yeminler ettirerek yollamıştı okumamızı istediği için. Yani bana değil bir sürü insana yollamıştı. Bunlardan bir tanesi ki ben bunu dün kullandım e, yazdığım bir e, bölüm işte e, anı yazısında. E, cenazemde benim hakkımda söylenmemesini isteyeceğim tek şey yani benim için söylememeden isteyeceğim tek şey. Yoldaş Halide hayatı boyunca fikrini hiç değiştirmedi lafıdır. <gülüyor> o bu çok güzel. Yani çünkü fikrini değiştirir defret Fred ve, ve yani bunu değiştirmek için hemen öğrenmeyi de beklemez diye yani bir öğrencisiyle konuşurdu. Ee, öğrencilerin ona çok şey kattığını düşünürdü. O yüzden e, L.S. de çok severdi. Yani her tarafından öğrencileri olduğu için yani 40'un üzerinde doktor öğrencisi vardı Fred'in. Ee, Evet arasında da yani ona yakında Türk öğrenci vardır zaten ee, ve Fred yani bunu söylemeye çalışır yani sonuçta fikrini değiştirirdi ona zaman da dönekte de dediler hiç umurunda da olmazdı açık söylemek gerekirse yani bu, Fred tabii, öğrenmeye çalışırdı. Evet bu yani bu söylediğin aforizma e, tırnak içinde aforizma yani gerçekten e, Türkiye'de çok uzun bir süre e, özellikle sol kendini sol diyen kesimlerin Düşünce tarzına adam akıllı kelepçe vurmuş bir şeydir yani döneklik doğru bildiği şeyden belgeler onun aksine kanıtlar çıksa bile ortaya doğru illa tek doğru budur diye yolunda ısrar etmenin çok büyük hasarlara yol açtığı bir entelektüel ortamdan bahsediyoruz yani özellikle Türkiye için ben böyle düşünüyorum şahsen o yüzden çok önemli bu söylediği şey. Ya tabii Fred zaten hani sonuç itibariyle yetiştirilme tarzı, yaşadığı dönem, hocaları falan sonuçta her zaman inanan bir Marksistti Ama Marksizmi eleştirmekten de hiçbir zaman kaçınmadı. Yani biz onun derslerde en e, ağır eleştirileri Maksizmi yönelttiğini gördük. Yani bu sadece teorik kuramsal eleştirilerden bahsetmiyorum. Aynı zamanda siyasi eleştirilerden de bahsediyorum. Yani Fred... E, 1960'larda, 70'lerde sen bilirsin o çok popüler olan hala da çıkmaya devam eden New Refugee'nin kurucularındandır. Evet. Hatta Murat Belge ile çok iyi tanışırlar. O döneme kadar uzanan bir dostlukları vardır onların da. Ve yani bu dergiyi kurduktan sonra, 80'lerden sonra, Perry Anderson yönetimine geçtikten sonra derginin çok katı bir tutum benimsediğini söyler. Ve o dönemde epey bir insanla birlikte o da kopar New Refugee'den. Oradaki arkadaşlıkları devam etse bile. Yani Fred'in zaten öyle bir tarafı vardı yani siyasi olarak kavga ederdi ama arkadaşlıkları hiçbir zaman bitmezdi. Bu da son derece önemli bir özellik yani demin evet, söylediğin söze özellikle... çok uygun düşen bir şey evet. Aynen öyle evet, bizim ülkemizde her şey tabii kişiselleştirildiği ve çok şey olduğu için. Ee, evet, yani sadece biz... ta tavırla e, ne söylediğinin <gülüyor> önemi yok hangi taraf adına konuştuğunu düşündükleri için bu çok önemli Tabii. bir e, sorun Türkiye'deki yani ve yani işte bizim belki de şanslı öğrencilerinin en büyük kazancımız bu oldu. Çünkü hani mutlak doğruların olmadığını biz ondan öğrendik. Eleştirmeyi, soru sormayı ondan öğrendik ama daha önemli bir şey ondan öğrendik. Kendi kendimize eleştirmeyi ondan öğrendik. Yani e, Sonuçta biz onun karşısına çıktığımız zaman çoğumuz 20'li yaşlarında işte ne bileyim dünyadan haberi olmayan öğrencilerdik. Ee, buna rağmen oturup bizi dinlerdi ve hani herhangi bir şekilde kendisini eleştirmemizden büyük bir zevk alırdı. Ee, bunu yaptığınız zaman da hani doğru düzgün bir şekilde hani önemli olan çünkü neyi savunduğunuz değil nasıl savunduğunuz bunu bize o öğretti. Yani biz de şimdi çoğumuz işte akademik kariyerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimize bunu aktarmaya çalışıyoruz. Hani neyi nasıl savunmak önemli daha çok. Ee, onun dışında inançları yok muydu? Vardı. Yani onun için ne tür mücadelelere girdik? Milliyetçiliğe karşı, işte her tür otoriter rejime karşı Fred'in hiç böyle e, ödün vermeyen bir tarafı vardı. Modernizmden hiç vazgeçmedi. İnsan haklarına, evrenselciliğe, uluslararasıcılığa hep inandı. Ee, evet, yani... yani özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesinin hiç. daima tam göbeğinde de yer almış bir akademik yer kimliğinin yani. dışında. Yani evet. Evet yani hiç hiç de vazgeçmedi bundan. Yani enternasyonalizm işte batı icadıdır diyenlere gülüp geçerdi. Yani o postmodern konstraktivist e, bu yapısalcı dönemde ortaya atılan tezleri falan karşı çıkardı. Yani Sait'le kavgası da bu yüzden. Yani kimin icat ettiği önemli değil. Önemli olan hani bir şekilde e, herkesin eşit mutlu olacağı bir dünya. Bundan da hiç vazgeçmedi işte o devrimci ruhu bir taraftan kaldı kafasının kenarında. Ee, kızdığı zaman bir konuda bize mail attığında onu bitirirken yani biraz tabii ironiyle birlikte non pasaran yazardı hep <gülüyor> ee, geçit yok Geçem mi geçit yok diye yani ee, biz tabii milliyetçilik çalışırken onunla ee, e, şey falan söylerdi yani böyle savaşlara girdiğimiz zaman sen ve ben derdim milliyetçiliğin iyi öğrencileriyiz iyi birer milliyetçilik öğrencisi olarak asla esir almayacağız bu savaşta <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bu ama tabii işte onu farklı kılan şeylerden bir tanesiydi. Evet tam bir aslında 68'li profili tabii, de aynı evet. zamanda bunu da belirtmek gerekiyor kendisi. 46 doğumlu ve dünyanın gördüğü belki de son büyük devrimin de bir parçası aslında 68 devriminin de tabii. İşte evet ve, ve oradan hani aldığı şeyleri bırakmamaya çalıştı İşte mesela ne bileyim en çok savunmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi bu, bu konuda e, makarlar da yazdı. Örneğin hani e, ben bir alternanasyonist olarak siyasi olarak İngilizce'nin hani ya da dünyada tek bir dil hakim olması hani bir şekilde işime gelen bir şey ama İngilizce'nin diğer dilleri öldürmesine ve tek egemen haline gelmesine çok, çok tepki duyuyorum derdi ve hep bunun için uğraşırdı öğrencinin dil öğrenmesi için. Çünkü İngilizlerin en büyük arogansının, kendini beğenmişliğinin, küstahlığının dil bilmemeleri olduğunu düşünürdü. Ve uluslararası ilişkiler alanında bunu değiştirmek için elinden geleni yaptı. Yani e, hani okuyacak kadar değil, ders verecek kadar bildiği altı yedi dil vardı. Bunlar arasında Arapça, Farsça, Rusça, e, İspanyolca, son dönemde Barcelona'da yaşadığı için Katalanca, Fransızca, Almanca. Yani devam edeyim öyle giden bir şey. Evet muazzam tabii. E, <gülüyor> ve hani bunu şey yapmaya devam etti. Ee, bir de tabii hani belki onu so söylemek lazım. Yani bu belki dinleyicileri ne derece ilgilendirir bilmem ama aslında çok da önemli gibi geliyor bana. Yani öğrencilerini ve herkesi bir arada tutmaya çalışan bir insandı. Yani ben 1994'te tanıdım onu. İşte son 20 senedir her sene gördüm, çok sevdiğim bir insandı. Onun son mezun ettiği öğrencilerini bile tanırdım. Herkesi sürekli bir araya getirir, partiler verir. Ee, ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmesine çalışırdı. Yani biz gidip Londra'nın kuzeyin e, New Refuge'ü kuran insanlarla birlikte mesela Fransızların Vietnam'dan kovulmasını kutladığımızı hatırlarım bir Kürt restoranında. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle endresen şeyler vardır. Yani resmen Vietnam bayrağı açıp <gülüyor> Karolsun emperyalizm mutlulukları atarak böyle sarhoş olarak falan. Böyle bir hayat dolu bir insandı. O yüzden böyle... Ee, ya şoku atlatmamız herhalde biraz vakit alacak bizim. Evet. Umut çok teşekkür ederiz gerçekten. Gerçekten. Bu sarsıcı bir haberdi. Fred Halliday'in öldüğünü. <gülüyor> o, o, bir de şeyi de belki son olarak söylemek lazım. Open Democracy adlı internet sitesinin de devamlı yazarlarındandı. Ben oradan takip etmeye çalışıyordum. Ben biri evet orada siyasi yorumlar yazıyordu. Onu, ya. onu çok seviyordu çünkü güncel konulara ve aslında daha önce çalışmadığı şeylere eğilmesine sağlıyordu. Ee, şu anda da orada çok güzel bir sayfa hazırlandı kendisi için. Ee, ve yani LSE'de falan değil ama bütün dostları tanıdıkları hep oraya şu anda blog halinde e, yazılar giriyorlar. Eğer hani ona dair bir şeyler <gülüyor> öğrenmek isteyen birisi varsa Open the democracy Net sitesinde şu anda en güzel site sitesi diyebiliriz aslında. Evet. Peki Umut çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet Umut Özkırımlı'yla bir üniversite öğretim üyesi, milliyetçilik üzerine yıllardan beri çalışma yapan ve Fred Haliday'in de öğrencilerinden biri olarak onun çok yakınında uzun yıllardan beri bulunan Umut Özkırımlı'yla Fred Haliday'in Uluslararası araştırmacı, aktivist ve düşünür diyelim. Fred Halliday'in ölümü üzerine konuştuk. 1946'da doğmuştu Fred Halliday. Kanserden öldü.